Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar <Gülüyor> Elikasli insanlar modern sabahlardan günaydın 17 Haziran 2015 Çarşamba sabahına karşınızdayız Yine yağmurlu bir gün. Dün ne güzel pırıl pırıl bırakmıştık sizlere havayı. Ne olduysa ne ettiyseniz arada neyi ihmal ettiyseniz bilmiyorum. Yine gökyüzü gri. Yağmurlar, yağmurlar, yağmurlar ve sabah serinliğinin ötesinde hiç 17 Haziran'a yakışmayacak da bir serinlik var. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ee... Arkadaşımın söylediklerine tamamen katılıyorum ama biraz kendinde de araman lazım suçu, hatayı. Ee, hatayı ben en başında yaptım. Hata! diyerek neden de araman lazım? Çünkü pazarçısı burada vir vir vir vir vir vir vir vir vir diye böyle havalı havalı konuşuyordun. Artık bunlar zaten son konuşmalarımız. zaten. bırak da müsaade et biraz havalı konuşayım. Kaç programımız kaldı? Ondan sonra gelip burada ama şikayet etmeyeceksin. Ondan şikayet, bundan şikayet demeyeceksin. Doğru. Ben de yazın ilk Fantuşella'sını olmuş bulunmaktayım hakikaten. Bilmiyorum sesimden yansıyor mu yayına ama gerçekten gerçekten bütün gün uyumak, dinlenmek e, tam uyumamak arasında gidip geldim. O böyle bir sınır var ya. Keşke Gains of Thrones olsaydı hayatında tam iyileşirdim. Gains of Thrones'luk halim yoktu. Yok muydu? Yoktu. Ee, fazla veri girişi kabul etmiyor bünye ha Doğru. bu fantuşella tipinde. Ee, ne oluyor? Kaldırmıyor. Karate filmi falan seyretmek lazım. Eski seyrettiğin karate filmlerini bir kez daha. Mesela Amerikan Ninja Kansporu Bunları seyredin. Aslında Kartal Pençesindeki Yılan vardı. Dün televizyonda. Teşekkür ederim. Onu da e, onun ne olduğunu tam şey bilmiyorum oldu. ama Aa çok meşhur. En çok Türkiye'de en çok kiralanan video kasetlerdendir. Bilmiyor musun sen onu? Ninja mı? Düz Karate mi? Ninja değil ya. Jackie Chan filmi. Aa, ben Jackie Chan'ı hiç o, özellikle oturup da Jackie Chan, daha doğrusu Jackie Chan mı, Jackie Jane mi bilmiyorum hiç seyredim, ama hiç seyretmedim. Jackie Jane hı? filmi diye ki, şey yapılmıyordu zaten. Karate filmi diye veriliyordu. Neydi? Yılan stili vardı. Kartal stili vardı, kuluna. kaplan pençesi vardı falan filan. kadar Türkiye'deki en çok nasıl kopyasıyla girdiyse artık, kaç kopyayla girdiyse. Video piyasası. <gülüyor> video zamanında tabii 80'lerdeki en çok kiralanan e, video kasettiği biliyorum ben. Yani, Teşekkürler. Bir üç, i̇stersen bir gelişmeden bahsedelim. Evet, gelişmeden bahsedelim. Eğer yeni kalktılarsa belki bilmiyorlardır. Ee, Süleyman Demirel e, dün... Gece saat 2 sularında güven hastanesinde hayatını kaybetmiş sevgili izler. Uzun süredir zaten tedavi için oradaymış. Ee, dün 2 sıralarında ölümü gerçekleşmiş. Bugün özel yayınlar olur herhalde. Biz de bu konuda çok donanımlı değiliz. Süleyman Demirel'in e, siyasetin lütfen. nasıl diyeyim e, siyas aktif siyasetin içinde olduğu dönemler benim siyaset meselelerine. Ne oldu ne bitti. Daha doğrusu hiçbir meseleye kafa yormadım dönemlerde olduğumdan tam böyle şeyim de Yetişemedim e, diyorsun. Genel olarak nedir ne değildir bir bilgim yok ama en azından okuduk canım sonrasında. O, okuduk. Okuduğumuzda. Çok okuduk. Kendisi hakkında çok şey biliyoruz. E, oy verilen dönemde de yetişkindik biz. Yani öyle bir E tabi öyle bir şey var ama tam ben işte... kafa, kafa yerindeydi yani oy verildiği zaman. Ben üniversiteye ee, gireceğim sene işte Turgut Özal öldükten sonra Cumhurbaşkanı oldu. Ben hiçbir zaman Süleyman Demirel'e oy versem mi vermesem de gibi Sen bir şey. Değil canım yani. Ha tabii, K tabii. Kafa şeydi yani. Ha, Yerli canım. yerindeydi. Onu söylemesin. Ama çözüm. o işte oy verdiğim dönemde de oy verme hakkım vardı ama kafam ne kadar <gülüyor> yerindeydi onu da bilmiyoruz çünkü. Çok yoğun bir öğrencilik hayatı falan fıstık vardı. Evet öyle bir geçit diyorsun. 13 Hatta Mayıs. Hatta ihanet yani şey diyenler vardı. Yani bu şehirdeki bu herifin oyuyla benim dağdaki çobal olarak oyum aynı mı diyorlardı yani o kadar karışık bir dönemden geçtik. yaklaşık bir aydır hastane 13 Mayıs 2015 tarihinde kaldırılmış ee, doktorunun yaptığı açıklama e, sonucunda 2:45'te dün gece tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmiş doktoru böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve akut solunum yolları enfeksiyonu sebebi hı hı. Hmm, kötüleşme olmuş. 17 Haziran 2015 saat 2.05'te de hayatını kaybetmiş. Hayatını diye. kaybetmiş. Ee, saat 2.45 deniyor bir yerde, bir yerde 2.05 deniyor. Yani bu aradaki civar, fark o civarda gerçekten de her şeyi değiştirebilir. Şimdi bir reklam dinleyelim. Ondan Devam. sonra gündeme bakacağız sevgili sanat severler. En güzel reklamlardan bir buket hazırladık size. Eminim içlerinde size de hitap eden bir ürün vardır. Keyifler olsun. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Güzel şiir okudu adam ama. Etkili ses tonuyla hakikaten de yüreklerimiz dağıldı. Oktay hoş geldiniz tekrar stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün e, biraz üzgünüz. Yani konuşacağız falan filan ama biraz üzgünüz. E, neden üzgünüz? Çünkü... Herkes biliyor bunu. Fahir Önç aramızda değil. değil evet. ee, Başka bir şey yok. Canımızı sıkan çok da saygısızlık etmek istemeyiz Fahir Bey'in olmamasına. Çünkü onun da elinde bir e, durum yoktu. Hani çünkü Kuzan dinleyicilerimiz oluyor. Son programlarda Fahir niye yok diye. Onun ee, açıklamasını yapalım. Önceden alınmış biletler bir seyahat planı. Ee, seyahat planı yapıldığında programın bitmesi gündemde olmadığından e, biz de kendisine bu şartlar altında ne olursa olsun bu seyahati gerçekleştirmek konusunda cesaret verdik. Cesaret verdik ve e, kendisi ve şu anda... sipariş ettik. Dedi bizi de çok güzel ikna etti. E, dedi ben sizin dedi e, Hollanda dedi e, muhabiriniz olacağım dedi. Ama... Ne ama, haber bildirecek Hollanda'da? Ne bileyim sanki biz yani Hollanda'dan bir keşke bir muhabirimiz olsa falan gibi burada. 16 senedir bunu konuşuyormuşuz da bir türlü becerilememişiz gibi bir şey oldu. Öyle bir şey de yoktu ama. Bu da çok saçmalama. Tamam abi çok mantıklı falan dedik. Neden? Duygusal bir çalkantı içindeydik. Biz tam şey yapamadık mantık çerçevesinde değerlendiremedik. Değerlendiremedik hem de desteklemek zorundaydık. O evet. yüzden e, kendisi çok yakın zamanda burada olacak. Herkese çok selam var. Dün ben bir konuştum. Kendisini hmm. sabah saatlerinde aradı. Ee, beni sağ Evet evet Ne güzelmiş Eğer rüya dost, değilse Dostluğunuz ne güzelmiş Eğer rüya değilse tabi Ege Çünkü yani dün Sen, e, evet, rüya ile hastaydın. gerçeklik arasında geldim gittim Belki de hiç konuşmamışımdır Çünkü anlatı e, hikayeler e, Ben sana mutfakta anlatırım Eğer anlattığını Şimdi yeni bir tartışma var e, Dünya'da. Benim ne tartışmana haberim var Ne bu konuşmana haberim var Bu konuşmaya mı bağlı tartışma Yok değil o He. kapandı o konuda üzgün olduğumuzu... Konudan bugün... konuya geçme şeyinizi e, hakikaten... Özelliğimizi? E, yanlış değerlendirmemiş. Buyurun efendim. E, yeni bir tartışma nedir? Acaba yeni James Bond kim olacak? Kim olabilir, kim olabilir diye mi soruyorlar? Kim olabilir, kim olabilir diye. Şimdi... E, e, zaman olsay biliyorsun... istersen e, zamanında yaptığımız güzel bir köşemiz vardı. Bizim. Hangisi? ...kim olabilir diye. Hmm, doğru ya. Evet. Bulabilecek misin onu? Çünkü e, bayağı eskiden evet, yapmıştık onu. bayağı eskilerde kalmıştı. Gerçi tekrar başlayalım falan filan diye konuşmuştuk ama... maalesef sevgili dinleyiciler başlayamıyoruz. Bulamadım. O yüzden tekrar şey yapalım. Bulamadın şey, mı? Yok hatırlamıyorum. Yani şey şarkının adı neydi onu hatırlamıyorum. Ha dur galiba hatırlıyorum ya. Hatırladın mı? Şimdi Hı -hı. çünkü e, bahsettik. Dinleyicilerimiz onu bekler... Dinleyicilerimiz onu bekler. Konu başlığımız bu hafta. Bu programdaki konu başlığımız Yeni James Bond Kim Olacak? Kim Olabilir? Kim Olabilir? Kik kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Merhaba. Kim olabilir de yeniden birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Merhaba. Ve her zaman olduğu gibi Ege bize eşlik ediyor. Bugün de hoş geldiniz Ege Bey. Merhaba. Başka kim olabilir? <gülüyor> e, tabii ki Ege Bey ve ben e, Oktay Demirci. Beni de biliyorsunuz bundan önceki kim olabilir programlarından. Tabii ki tanımayanlar e, olmuş, olmuş olabilir. olabilir. Onlara da buradan tek bir sistem ediyoruz. Başka kim olabilir? Kim olabilir <gülüyor> de? Tek esprizi bu zaten sevgili dinleyiciler. Kim olabilir konusunda e, yorumlar yapıyoruz. Tabii. Konular değişiyor ama kim olabilir, kimler olabilir konusu her zaman gündemde oluyor. Kişiler değişse de kim olabilir sorusu bağlı kalıyor. Bağlı kalıyor. Programımızın e, esprisinin de bu olduğunu bütün dinleyicilerimiz biliyor. E, hatta bizi düzenli takip eden ve bizim mektuplarıyla yalnız bırakmayan dinleyicilerimiz e, kim olabileceği konusunda bize bir devam kişinin devam daha olması gerektiğini Hı -hı. söylemişlerdi bize. Onun, kim kim olabilir? <gülüyor> Kim olabilir o? Bir kişi daha olacaktı. Kim olabilir? Kim olabilir? Tabii ki Fahir Öğünç. Olabilir. Olabilir. Di. di mi? mi. Kim olabilir? Di. Mı. İlk defa program formatına da aykırı bir şey yapıyoruz. Evet. <gülüyor> Yeni James Bond'u biliyorsun. Daha doğrusu şu andaki James Bond'un kim olduğunu biliyoruz. Kim olabilir? Ee, neydi? Sarışın abimiz. Ben de o adamı James Bond olarak sevdim. Daha geçen gün konuşuyorduk birileriyle de. Hem yakışıklı hem kuvvetli buldular o adamı. Kızlar özellikle. Zaten şey artık sev. Beş film için anlaşmıştı Daniel Craig. Evet üç tanesini e, Dört çekti. tanesini de oynamış. Dört tane mi? Spectre dahil dört tane dört tane. oynamıştı. Spectre'yi daha seyretmedik değil mi? Seyretmedik galiba. Bir film daha çekecek. Hı -hı. E, ama e, bundan sonra Daniel Craig'den sonra kim olacağı e, şu anda tartışma Daniel konusu. Craig'den sonraki James Bond konusunda şu anda ortada bir soru var kim olabilir? Bundan önce e, ki James Bond'u hatırlıyorsun. Kim olabilir? Timothy Dalton mıydı? Ondan sonra. Ondan sonra bir James Bond daha mı oldu? vardı. mi? Neydi? Guy Pierce değil. Guy Pierce Broston diye geçer. Pearce Broston. Pearce Broston. Ee, ondan o önce... O da janty adamdı. Ben onun Tabii. James Bond... Bir tanesini seyrettim galiba. Görünmez araba olanı. Janty bir adamdı ama... Tabii canım Timothee çok havalıydı. Timothee galiba çok güzel... Timothee Dalton da şey ya. Şeyde. Havalıydı. Ondan önce kim vardı? Kim olabilir? Kim olabilir? Timothee Dalton'dan mu? Roger Moore var. Ben var. Roger Moore'luları seyretmiştim. Biz babamla onlara gidiyorduk. Hımm yani Roger Moore da bence hiçbir özelliği olmayan bir aktördü James Bond'la başka film var mı Roger Moore? Moore'un mu? Vardır herhalde başka bir takım filmlerde, Değişik de filmlerde oynadı. Bir Değişik bir filmlerde, filmlerde de oynadı. Ondan önce kim olabilir? Roger Moore'dan önce. Şankaneri mi ondan önce? Sean Odan önce, önce yok. Bir tane daha var. Var mı? Var. Ama zirve Şankaneri diye geçiyorum. ile patlıyor tabii de ee, yine e, benim de ismini tam hatırlayamadığım bir oyuncu daha var. Galiba iki James Bond filminde oynuyor. Desmond bir şey ama tam da hatırlayamıyorum. Kim Denzel olabilir? Washington ee, kim olabilir diyoruz. Sevgi dinleyicilerimize kim olabilir diye soruyoruz ve cevaplarıyla mektuplarını bize iletmelerini Ama James Bond'u popülerleştiren Şankaneri benim anladığım kadarıyla James Bond'u cırmur mu? Ee, yok James Bond hayranlarının en çok yakıştırdığı da e, neydi o? Timothy Zaltınmış. Çok çok güzel James Bond'tu. Valla o konuda böyle bir oy birliği yok galiba. Yani herkesin James Bond favorisi değişik. Bir de en çok eleştirilen sarışın James Bond mu olur? Falan diyen insanlar da e, zaman içinde bizim e, Memati Bond'un güzel bir <gülüyor> adam olduğuna inandılar. Çünkü biraz böyle daha karanlık bir James Bond oldu. Tabii doğru. Ee, ama şimdi de... E, Alkalizm sarış... bunda. Efendim e, biraz böyle çapkınlık bunda. Kumar bunda. Hepsi bunda Ve ya. Bütün pislikleri bünyesinde toplulmuş bir adam olarak izleyicilerin kalbini kazandı. Hepsi bunda. Şimdi sarışın e, James Bond mı olur diyorsun ama şimdi geçen isimlerden bir tanesi İdris Elba. Aa şey İngiliz, İngiliz. In... Tabi yani nereden zaten biliyoruz ilk şarkı... İngiliz. nereden biliyoruz ya en son bir Oscar aday olan bir filmde bir şey olmuşkeninde hmm. tanıdım bildin değil mi? Bildim bildim. Siyahi oyuncu diye geçer bir isimde şeymiş ee, Damon Lewis neydi? Neydi ya bizim yetişkin 24'de diye konuştuğumuz şey neydi? Kings of Tron'dan başka bir şey gelmiyor ki aklımıza hiç alakası olmamışlar ama Washington'da geçen Ha, falan filan tamam. neydi ya Homeland. Ha, Homeland Oradaki adam mı? Ama herhalde. o da çok şey ya Galiba o yani Böyle bir çepiş gibi bir adam Biraz, biraz James Bond O biraz olmayabilir bu arada ya İngiliz şey değildi yani. ki o adam Doğru Değil mi? İngiliz olması ilk şart diye biliyorum ben yani İngiliz... Anayasada yazıyor çünkü bildiğim kadarıyla İngilizler Amerikan aksanı yapıp Amerikan filmlerinde dizilerinde oynuyorlar Bence Hollywood'dan da birisi şey yapabilir rahatlıkla Oynayabilir James Bond'u? I can't do that diyen bir arkadaşımız vardı. Kim olabilir? Herkes yapabilir yani James kim, Bond. Kim olabilir? E, kim olabilir? Band of Brothers'da oynayan adammış. Bu şey değil demek ki. Hı. Hmm. adam değil galiba. Hayırlısı olsun. Ne zaman daha iki tane Yat. seyretmediğimiz James Bond varken daha kim bir hangi aktörler çıkacak piyasaya? Neler olacak? Bence biraz erken konuşmaya başladık. Hmm. daha biraz e, daha şey... çıkar mı diyorsun bir filmden tabii sonra valla bahis siteleri beklememiş Ege yani sen ben daha a, acil diyoruz şey bahis acele siteleri... diyoruz ama bahis siteleri şu anda iki ismi öne çıkarmış bile ne yapacaksın şimdi sen bahis oynayacaksın 5 yıl sonra mı açıklanacak sonucu o kadar uzun vadeli bahis mi olur ya olur tabi niye olmasın hemen öğlen şimdi yağmur yağmayacak mı diye falan diye bahse girsen mesela hemen parasını alıyorsun sen kooperatife eve girerken temelden girmeye Doğru. inanıyorsun da James Bond'u bilmem kaç sene önceden tahmin etmeye mi inanmıyoruz? Bayışçilik ve kooperatifçilik Octave için iki uzmanlık alanı evet. ve bu iki uzmanlık alanını birleştiği program Kim Olabilir'in sonuna geldik. Sonuna geldik sevgili dinciler bugün süremizi birazcık açtık ee, kusura bakmayınız ee, Modern Sabahlar'dan da özür dileyelim ve e, güzel bir şarkı şeyimiz hazır mı? Çıkış müziğimiz, Çıkış hazır, müziğimiz hazır mı? Hazır. Çıkış müziğiyle size veda ediyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Güzel şarkıymış bu. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Okay Demirci stüdyomuzda gündeme bakıyoruz ama aslında e, ne kadar uzak kalmaya, içine girmemeye çalışsak da gündemde yol olarak konuşulan şey koalisyon. E, biz de böyle siyaseti çok yakından takip eden insanlar ve işte siyasetteki... Ee, ince hesaplara hakim olan isimler olmadığımızdan evet. bu konuyu e, bir siyasi analistle değerlendirmeyi uygun bulduk. Yani e, aslında konulara çok girmek istemiyoruz. Yani siyasi gündemi zaten herkes konuşuyor. Ee, fakat e, duyarsız, da kalamazdık. duyarsız da kalamazdık. Sonuçta e, gündemde ne varsa programda konuşmaya çalışıyoruz. Her ne kadar kendi gündemimiz değişik olsa da e, gider ayak e, Türkiye gündemine de kayıtsız kalamayacağımız için siyasi analist e, 45 yıldır sigara içen adamla e, bağlantımız var. Onun koyup, siyasi şeyi var mıydı ya? Bir, yani, yani işte politik donanımı gelen şeyi siyasi siyasi zaten hani, var mı? Tabii tabii siyasi analist. Var değil mi? Yani Hı -hı. biliyor yani. Tamam o zaman konuşalım abi bir dinleyelim bakalım. Merhaba günaydın. 45 senedir sigara içiyorum. Buguna kadar hiçbir zararını görmedim. Ee, günaydın. Öncelikle günaydın. Nasılsınız? 45 senedir sigara açıyorum. Bugüne kadar hiçbir zararını görmedim. Ee, <gülüyor> peki e, ne diyorsunuz yani e, 7 Haziran'dan sonra e, oy dengelerinde bir değişiklik <gülüyor> oldu. Nasıl okumak lazım? 45 senedir sigara Bugüne kadar hiçbir görmedim. Anladım. E, yani 45 gün içinde e, bir hükümet kurulmazsa e, yeniden erken şey, seçim gündemde bütün partiler hem koalisyon kurarız diyorlar hem erken seçimden kaçmayız diyorlar bunu nasıl yorumluyorsunuz kıpma serbestliği açıyorum bu kadar bir zararı görmedim yani şunu da sormak istiyoruz e, siz oldukça uzun süredir yaşıyorsunuz ve <gülüyor> e, e, siyasi seçim seçim gördünüz. Bir sürü seçim gördünüz. Seçim veya seçimler gördünüz. Bu seçimleri nasıl okumak lazım? Halk ne dedi? 45 senedir seyalaşıyorum. O ne kadar hiçbir zararını görmeden. Anladım. Peki hani AKP'nin oy kaybı, işte HDP'nin barajı geçmesi falan, bunlar böyle dengeleri nasıl değiştirecek sizin gözünüzde önümüzdeki yıllarda bizi ne bekliyor? 45 senedir sigara açıyorum. Bugüne kadar iznizlerini bu görmedim. Bir kere de ben sorayım Ege Değişik bir soru soracağım AK Parti'nin AK Parti'nin oy kaybı DP'nin şeyi nasıl değişim nasıl olacak 45 senedir sigara istiyorum Benim damarlarım Hep tıkalı Ha Başka bir cevap alabildik tamam. Demek ki soruyu nasıl e, Damarlarım tıkalı Ciğerimin %22'sini kullanıyorum Evet değişik oranlar gelmeye başladı. 22 dediği 22 <gülüyor> 22 alan parti de yok. Yok milletvekili sayısı desen öyle de değil. Damarlarım hep kalır. Peki seçime girip de başarılı olamayan partilerden istifa beklentiniz var mı? Bazı mecliste olmayan partilerden tamam. bahsediyorum. 45 senedir sigara içiyorum. <gülüyor> Bugüne kadar bu zararını görmedim. Anladım. Peki, Anladım. Ee, peki dört partiye yoğunlaştıktan şey damarlarınız bu. nasıl? Damarlarınızda böyle bir tıkanma, ciğerinizde Bunun e, siyasi ile ilgili bir laf kaldı. söylesin diye yani damarlarınızda tıkanma var mı? Kusura da sigara içiyorum bugüne kadar hiçbir salandık. Yok İyi iyi misiniz peki? Kusura da sigara içiyorum bugüne kadar <Gülüyor> hiçbir salandık baba. Basit sorulara da e, karmaşık yanıtlar veriyor. Sonuçta yani. siyasi analist. Peki e, son olarak vaktimiz de doldu ama e, bir şey sormak istiyorum. Eğer müsaade ederse. Tabii ki. E, şimdi e, Cumhurbaşkanı biliyorsunuz yetki verecek. Bu e, yetkiyi e, bütün partilerin liderleriyle konuşacağım dedi. Oradan tepki geldi. E, nasıl olmalı sizce? Nedir Temavim? 45 sigara açıyordum. Bu kadar bir zararını Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu yorumlar aslında biraz güncel siyaseti takip edenlerin e, anlayabileceği değişik okumaları açık yorumlar ama işaret ettiği tek bir şey var. O da e, bir kez daha sizden dinleyelim isterseniz. Bu <gülüyor> ne 45 senedir sigara açıyorum. Bu kadar bir zararını peki toparlayalım o zaman ee, son bir eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım ee, sonra veda edeceğiz dinleyicilerimize ay, ay. Ee, 45 senedir sigara açıyordum bugüne kadar bu sırada... peki çok teşekkür ediyoruz birilerinin canına fena var. sıkılacak bu yorumlardan ee, ama gerçekleri ortaya koydunuz ee, çok teşekkür ederiz sağ olun ama şeyi soramadık Vaktimiz, şu anda hattımızda da değil ne ee, yani zararlı bir alışkanlık sigara Evet, uzun yıllardır da içtiğini kaç yıldır içtiğini tam e, kestiremiyorum ama söylemedi onu zaten söylemedi ama bir zararını gördü mü acaba çünkü her yerde sigaranın ne kadar zararlı olduğu biz yayınımızda da söylüyoruz Vallahi onu bu kadar uzun süre bir kullanım var bir zararını gördüm diye keşke sorma fırsatımız onu, olsaydı onu aslında yaptığı siyasi e, yorumların arasında yakalayabilirdim çünkü %22'sini kullanabiliyorum dedi e, bu ciddi bir rakam Ciddi rakamlarla devam edeceğiz. Bir de bu canı sıkılacak. Şek Albedar. Radyo o buyursunlar. Into the disco scene. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Altın satır aile kasabının sunduğu spor gündemiyle Demircan abi bizlerle. Demircan abi günaydın. Alo. Yani altın satır aile kasabının sunduğu diyorum ama o sponsorluk biteni çok oldu. Kasap duruyor mu? Devam ediyor koca elinde Koca i̇şte elinden yani. selam olsun Ankara'ya Koca elinden karagözlüm. Sana selam olsun karagözlüm Ne yapıyorsun Teşekkür ederim Demircan abi Niye bana karagözlüm diyorsunuz e kara gözlerin gözümün önüne geliyor şu anda ya Yanlış mı hatırlıyorsunuz nedir bilmiyorum da Benim en güzel yerim Kara gözlerin, biliyorum ben onu. En yerin kara gözlerin ve o altın gibi kalbin. Tıpkı altın satır aile kasabı gibi. Ama daha önce bana yazdığınız bir şiir vardı. Su yeşili gözlerinde kendimi buluyorum falan diye. Ne oldu? O dönem bir yeşil görüyordunuz. Şimdi kara mı görmeye başladınız? Kara gözlüm diyeceğim bundan sonra sana. Neyse pek bir şey kalmadı buyurun deyin istediğiniz gibi seslenin Demircan abi Ne yapıyorsunuz niye aradınız bizi gene özlemişsiniz galiba güzel bir konuya temas ettin seni kara gözlerinden öpüyorum Unutma kara gözlerinden sen suçlu değilsin kara gözlüğe gel abi anladım siz bir rüya falan mı gördünüz rüyada bir kara gözlüğü gördünüz öyle Bir rüyanın sonuna geliyoruz doğru neden neden diye sor neden Demircan Hanım? Neden bir rüyanın sonuna geliyoruz diye sor. İşte aynı soru değil mi zaten? Değil. Sen... Neden bir rüyanın sonuna geliyoruz Demircan Hanım? Şimdi adım. şöyle anlatayım. E, 6 senelik bir projem vardı benim biliyorsun. Bilmiyorsun gerçi. Ne zamandır karışmıyoruz tabii. <gülüyor> e, biliyorsun biz... biz konuşmadığımız zamanlarda siz projeye başladınız, devam ettirdiniz mi? Başladım. Daha doğrusu başlayamadım. E, ama şeye hazır şu anda. Yakında bitmek üzere. Yani başlanmamış bir 6 yıllık proje mi var? Başlayamadım. Şimdi neden neden başlayamadın diye sor. Neden? Neden? Şöyle. Şimdi öncelikle Kocaeli'ne geldikten sonra biz biliyorsun Kocaeli'nden şu anda Çiçek ablan İstanbul'a geliyor, geliyor iş için. Biliyorum. Ondan sonra kara yavrumuz kara okula gidiyor. Zira ile biz evde duruyoruz. Tamam. Şimdi benim aklıma bir kitap çıkarmak geldi. Çünkü bu yönde çok fazla ne var? Ee, bana istek var. Anladın kimler mı? geliyor? Maymundan, Zira'dan mı geliyor? Zira'dan geliyor. Başta Zira'dan geliyor. Çiçek ablandan geliyor ve tabii ki Kara'dan geliyor. Kara oğlum Kara da bunu destekledi. Kara konuşmaya başladı mı? Kara konuşmaya başlamadı. Henüz ama doktora götürdük. Normal diyor. <gülüyor> Normal diyor. Kaç yaşında? 7 10 yaşlarında bir çocuk bu. Normal diyor. O yüzden ben şu anda kitabıma konsantre olmak için doktorun dediğini şey yapıyorum. Anladın mı Erkan? Evet bir de Kara zaten hani daha doğduğunda böyle latince lucifer falan bir şeyler diyordu. Evet doğduğunda da konuşuyordu doğru diyordu. Zaman içinde bir hırıltıya mı döndü ne? Ne döndü onu bilmiyorum. Tam olarak ne konuştu onu çok net hatırlıyorum ama ilk doğduğu zaman onların hepsini kitabında bulabileceksin. Tılsımlı Yıllar kitabımın adı. Aa çok güzelmiş. Keşke ben de yazsaydım ya Demircan Tılsımlı 12 yıl diye. Tılsımlı Yıllar artık geçti. Geçti evet. Artık siz geçti. Şu anda benim fikrim o. Demircan abi nedir bu kitap Tılsımlı Yıllar neden bahsediyor? Tılsımlı Yılların neden Tılsımlı Yıllar olduğunu anladın mı? Hayranım. Böyle Öyle. bir sihirli bir dönem mi? Açıklayayım. Şimdi benim ismim ne? Demircan. Soy ismim ne? Demircan abi. Hayır soy ismim. Soy adım yani. Demircan işte isminiz. Ya i̇şte senin Ege kaya da değil mi? Evet. Kayacan mesela senin soy ismim. Benim soy ismim ne? Demircan abi. Tılsım. Tıls Demircan Tılsım, tılsım. tabii ki. Tılsım. Tılsım oradan geliyor. Anladın mı? Tılsımlı yıllar. Yıllar da yıllar demek tılsım peki tılsım Ama sizin soy, sizin soy isminiz. tılsım. Tılsımlı ne? Tılsım, tılsım ayrı yazılacak, lı ayrı yazılacak. Onu Çiçek abla söyledi. Tılsımlı veya tılsımla. İkisinden biri. Orada her husus karar vermedik. Anladım. Orada kesme işaretiyle mi yapacaksınız? Efendim? Yani yukarı tılsım kesme işareti lı mı yoksa tılsımlı iki anlam mı? te ona ben anlamadım tılsımlı ya da la olacak anladın tamam. mı ona daha karar vermedik kaç yıl deme şimdi... abi şöyle tılsımlı kaç yıl yani bu kitabın bir kısmı tılsımsız bir kısmı tılsımlı mı altı sene önce başladığımda 1969'dan 2009'a kadar geçen süreyi anlatacaktım evet doğru böyle böyle düşündüm ama şimdi be... zamanında bitiremediğiniz için hiç yoktan bir altı yıl daha çıktı. Bitiremez. Evet. Çünkü benim bu kitabımın en önemli özelliği en sondan başlayacak olması. Anladın mı? Anladım. En sondan. Mesela bugün konuşuyoruz ya. Bugün eğer kitabı yazmaya başlamışsam ben bugünkü telefon konuşmasıyla başlayacak kitap. Anladın mı? Anladım en sondan. Ne oluyor? 6 senedir neden olmuyor? Her gün bir şey yaşayarım ben. Her gün bir olay, her gün bir... Maşera. Anladın mı? Anladım peki şey... Bir türlü 69'a doğru geriye gidemiyorum. O zaman sizin bu kitabı bir günde yazmanız lazım Demircan abi. Ne demek o? Yani e, mesela şimdi bugün başladı bu telefon konuşmasıyla başla. Bir odaya kapanacaksınız. Evet. Ondan sonra şey diye ilk bölüme yazacaksınız. Bir odaya kapandım kitap yazmaya başladım. Çünkü son gelişme olacak. İşte o. Lazım. İşte onunla başlayacaksınız. Ama işte onu da yazdım diye yazmam lazım başa. En başa yazmam lazım. Orada parantez... Anladın mı? Kitabın en büyük esprisi bu. <gülüyor> sondan başlayacak kitap. Evet işte o sondan başlaması zaten... Başlayamıyorum e, o yüzden. En büyük esprisi de şey oluyor. Kitabın çıkmasına engel diyor yani. Şiirler olacak. Bol bol fotoğraflar olacak. Kaç fotoğrafınız var demişhan abi? Kaç fotoğraf mı? <gülüyor> yani aile fotoğrafları mı? yoksa ünlülerle falan filan fotoğraflarımız var karanın ziranın falan filan Tam, ama, ama karanın ünlülerin fotoğrafları da olacak mesela bir Barış Manço fotoğrafı var sizle beraber mi yok değil gazeteden onu koyacağım mesela barışman çoyla anılarım yani bana ne ne anlatıyor hangi şarkısını en çok severim ona yazdığım şiirler anladın mı bol bol fotoğraf olacak A ayrıca şöyle bir şey de var bir ilk bir kitap bu kitabın özetini de kitapla veriyoruz Aa çok güzel. Kitabın özeti de olacak. Anladın mı? Büşenenler mesela, mesela özetini okuyacak. Özetini beğenirse oturup kendini de okuyabilir mesela, değil mi? Özetini benim tavsiyem önce kitabı okuması, sonra özetini okuması. Peki Demirci abi bir şey soracağım. Kitabın özeti de kitapla aynı espriyi taşıyacaksa. Özet de yani kitabı yazdık, tam sonra mı fotoğraflar mı olsun <gülüyor> yoksa en sondan, Özet de en sondan başlayacağı için evet. mesela o zaman kitap bitmiş olarak özete başlayacağınız için kitapta olmayan şeyler özette mi olacak? Zaten ben şöyle düşündüm. Önce kitabı yazayım. Tamam. Özeti en son yazayım. Sonra gerisin geriye geleyim. Kitabın başına özeti yazdığımı ekleyeyim. Anladım ama onu da özete eklemeniz ondan gerekecek. Onu da özete ekleyeceğim. Oradan ondan sonra zaten İngilizcesini çevirecek. İngilizce de olacak kitap aynı zamanda Çiçek abla çevirecek herhalde Çiçek abla söz verdi çiçek ablam çiçek benim e, O da söz verdi o da bir katkı sağlayacak e, Karagözlüm senden de bir, bir şeyler istiyoruz artık kitap Bir fotoğraf göndereyim ben de Şiir olabilir fotoğraf olabilir Veya bir e, masraflar için bir, Şu anda bir 70-75 lira bir açığımız var Onu gönderebilir misin? Ne kadar topladınız? Şu anda daha yeni yani şu anda başladık <gülüyor> Şu an 75 açıkla mı başladın? Şu anda şey 75 lira verirsen bana Açığı kapatmış olacağız. Bak şöyle de bir şey var kitabın başında bununla başlayacak Neden çünkü en son yaşadığımız şey Ama bu ben, olacak Yani garantisini veriyorsanız ben parayı transfer ettiğim anda başlayacaksanız tamam Yoksa onun üstüne bir olaylar binerse benim parada kaynar arada Onu tekrar konuşuruz en son onu yaklarız başına Verdiydim diye Anladın mı <gülüyor> Bak bu, sen tabii anlamadın ama yani bu kitap çok çok değişik bir kitap olacak. Anladın mı? bir gün olacak.